Değerli kardeşlerim, İslam <gülüyor> kural ve kaidelerinde, emir ve yasaklarında, kulun Rabbine karşı olan sorumluluklarında, kulun Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a karşı olan sorumluluklarında, kulun anne babasına karşı olan sorumluluklarında, kulun kendi nefsiyle alakalı sorumluluklarında, öyle ameller, öyle emirler vardır ki kulun, günün bütün anında mahtap olduğu davranışlar vardır. Öyle ameller de vardır ki kul için ömründe bir sefer lazım olan işte zenginse hac gibi yahut da senede bir ay lazım olan oruç gibi e, zenginse zekatın lazım olması gibi yılda bir sefer verme gibi yani bazı emir ve yasaklar vardır. Çok önemlidir ama ömrümüzde yahut da Yılınızda birkaç kere mahtap olduğunuz emir yasaklardır. Bazı emir ve yasaklar da vardır ki her an mahtap olduğunuz emir ve yasaklardır. Her an bununla mahtabız. Gece gündüz sürekli bunu bilmek zorundayız. Yatarken kalkarken muhatap olduğumuz emir ve yasaklar vardır. Bundan dolayı bazı şeylerin sıklıkla İslam'da hatırlatılması söz konusudur. Aleyhisselatü ve Selam'ın uygulamalarında da bunlar vardır. Bununla beraber kişi çok basit elde edebileceği sevap ve iyilikleri bırakır. Kendisi için çok zor olan, çok meşaketli olan bir yolu tercih eder. Bu da yine hem imtihan gereğidir hem de şeytanın o kişiyle oynamasıyla alakalıdır. Örneğin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabenin birisi geliyor. Ey Allah Resulü Allah katında en hayırlı amel hangi ameldir diyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki vaktinde kılınan namazdır diyor. Şimdi vaktinde kılınan namaz anlatıldığında bunun önemi değeri gündeme getirildiğinde Rabbine karşı kulun namaz görevleri anlatıldığında namazdan başka hiçbir görev yokmuş gibi anlaşılmaması gerekiyor. Bazı şeyler bazı şeylerden önceliklidir. Demek ki Allah katında en hayırlı amel vaktinde kılınan namazmış. Sonra hangisidir ey Allah Resulü diyor. Ana babaya itaattir diyor. Değerli kardeşlerim inşallah daha sonra ana babanın hakları ve onlara itaat konusunda da ayrı bir başlıkta sohbet yapmayı hazırlamayı düşünüyorum inşallah. Ee, şimdi bakın ana babaya itaat namazdan sonra Allah katında en hayırlı amelken. Bazı insanlar nefsimizde dahil bazen emrolunmadık, bazen ihtilaflı, bazen de bizim için çok zor olan şeyleri tutarız. Oysa ki Allah katında amellerin en hayırlısı vaktinde kılınan namazdan sonra e, ana babaya itaattir. Ondan sonra hangisidir sorusuna da aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah yolunda cihattir diyor. Şimdi İmam Nebev Rahimullah diyor ki kişi diye ana babaya itaat etmez. Onlar eğer sıkıntı içinde iseler onlara yardımcı olmaz. Onları halleri üzere bırakıp da Allah yolunda cihada koşması umulur ki diyor Allah'ın gazabıyla mahtab olur. Çünkü diyor Allah'ın rızası ana babanın rızasına bağlı Allah'ın gazabı da ana babanın gazabına bağlıdır diyor. Yani sıralamayı İslam'daki emir ve yasaklarla muhatap olduğumuzda bu sıralamayı iyi tespit etmemiz gerekiyor. <gülüyor> Buharide gelen bir rivayette sahabenin birisi Allah Resulü'nla beyat ederek onunla hicret etmeyi arzuluyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki senin diyor baban yahut da annen var mıdır? Evet eyalları sulu babam ve annem ikisi de vardır diyor dön diyor onların rızasını kazan Allah'ın rızası onların rızasınadır diyor işte birinci ve ikinci sıralamalar anlatılırken üçüncü dördüncüsü yoktur anlamında değildir burada öncelikli olanlar tespit edilmeli bizim için daha basit olan daha hafif olan ve yapmamız arzuladığımızdan daha öncelikli olan Böyle emir ve yasaklarla mahtap olmamız gerekiyor. Dinde duygusallığa yeri yoktur. Bundan dolayı değerli kardeşlerim sünnetin tespit ettiği Allah'ın ve Resulünün anlattığı şekliyle emir ve yasaklarla mahtap olmak gerekiyor. Bugünkü yapacağımız sohbetse bütün Müslümanların mahtap olacağı olması gerektir gerektiği bir konudur. Ve daha önce müminin Rabbine olan karşı sorumluluklarını yapmıştık bir kısmı olarak Müslümanın anne ve babasına karşı sorumluluklarını yapmıştık ama bunu biraz daha çoğaltarak tekrarlanacak inşallah bu bölümümüzde Müslümanın Müslümanlara karşı olan sorumluluğu hakları ve Allah için onu sevmesi kişiye neler kazandırır şimdi ben bir kardeşimi seviyorum diyorum bu sevginin içi nasıl doldurulmalı seviyorsan nasıl davranmalısın davranış şeklin Sevgiye dayalı mı değil mi? İnşallah bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ancak müminler kardeştir. Allahu Azza ve Celle kitabında müminleri kardeş kılmış. Bu kardeşliği de e, İslam kardeşliği olarak, din kardeşliği olarak e, emir buyurmuştur. Bununla beraber kardeş, sevgi, nasihat, iyiliği emretmek, Başına bir sıkıntı geldiğinde üzülmek, ondan bir hayrın alındığında yine üzülmek, o bir hayra kavuştuğunda mutlu olup sevinmek, davet ettiğinde icabet etmek, özünü ondan ayırmamak, davetine icabet etmek, başına bir sıkıntı geldiğinde hemen yanında olmak yine bu nevdendir ve bunlarla kişinin günlük hayatının her anında Muhatap olabilecekleri emir ve yasaklardır. Bundan dolayı dediğimiz gibi bazı emirler vardır ki ömründe bir sefer muhatap olursun. Bazı emirler vardır ki her an muhatapsın, her saniye muhatapsın yahut da her gün mutlaka bunlarla muhatapsın. İnşallah bunu yapmaya çalışacağız. Allah için birbirlerini sevenin makamlarını İslam dini anlatınca değerli kardeşlerim birbirlerini Allah için sevenleri Allah'u Azze ve Celle öyle bir makamla öyle bir mükafatla onları müjdelemiş ki sohbetlerimizde duymuşuzdur. Kulun Allah'ı Allah'ın da kulunu sevmesindeki alemetler. Şimdi biz kendimize soralım acaba Rabbimiz bizi seviyor mu? Bu sorunun cevabını yine Rabbimiz vermiş. Bir ayeti kerimesinde "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yuhibbukumullahu ve yaghfir kumzunu zunubakum, vallahu gafurur rahim." Eğer Allah'ı seviyorsanız Resuluna itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Biz bütün amellerimizde, davranışlarımızda, icmali ictimai ilişkilerimizde, komşu haklarımızda, akraba ilişkilerimizde, kardeşlerimizle olan diyaloglarımızda Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama itaat ederek onun emirleriyle bu ilişkilerimizi sürdürüyorsak demek ki biz Resul'a itaat ediyoruz ve ayette eğer siz Allah'ı seviyorsanız Resul'una itaat edin ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın Allah'ı bir kulunun sevmesindeki birinci alemeti Resul'a itaattir değerli kardeşlerim ikinci alemeti ise ee, insanların birbirlerini sevmesinin alemetidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki adamın birisi bir beldeden diğer beldeye gitmek üzere yola çıktı Allah'u azze ve celle onun yolunun üzerine bir minadi bir haberci gönderip yolunda durdu ve kendisine sordu nereye gidiyorsun Falan yere gidiyorum neden gidiyorsun şu kardeşimi ziyaret etmek için gidiyorum dedi bunun üzerine o minadi haberci niçin gidiyorsun? Ondan bir menfaatin bir faydan var mıdır? Yahut da alışveriş mi, yapacağım bir şey mi vardır? Hayır diyor sadece Allah rızası için. Kardeşimi sevdiğim için onu ziyarete gidiyorum diyor. Bunun üzerine o minadi haberci diyor ki ben Rabbinin sana gönderdiği bir haberciyim. Buyurdu ki Rabbim birbirlerini Allah için sevenlere. Benim de onların üzerine sevgim vacip oldu diyor. Bakın eğer Allah'ın bizi sevip sevmediğini anlamak istiyorsak birincisi bütün davranışlarımızda Resul'a uymak zorundayız. İkincisi Allah için sevmeliyiz kardeşlerimizi. Hatalı olabilir, kusurlu olabilir, zalim olabilir, günah işlemiş olabilir, nefsine uymuş olabilir bütün bunlarla beraber şirk koşmadıkça. Farz olan namazını terk etmedikçe birbirimizi Allah için sevmeliyiz ve birbirimizden özümüzü ayırmamalıyız. Bakın Allah için insanların birbirlerini sevmesine Rabbimiz o kadar değer vermiş ki bunu kendisinin de o kulları sevmesiyle hükümlendirmiş. Allah için birbirlerini sevenleri ben de onları severim diyor. Ve benim sevgim onların üzerine vacip oldu. Değerli kardeşlerim bundan daha da büyük bir müjde, daha da önemli bir haber. Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek bildiğiniz üzere 7 sınıf insandan bahsedilmiştir. O gün mahşer günü gözler ters dönmüş. Herkes feryat ediyor, şefaat istiyor. Herkes biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar gelirler. Şefaat isterler. O güneşin bir mızrak boyu tepemize indiği o anda. Bakın bunlar çok uzak değil. Yahut da gayri ihtiyar verilmiş haberler değil. Bunlar her kulu mutlaka kavuşacağı haberlerdir. O gün diyor güneş bir mızrak boyu insanların tepesinde ter. Kimisinin topuklarında Kimisinin dizlerinde, kimisinin göbeğinde, kimisinin çenesinde. Rabbinin gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan bahsediliyor. O güneşi gölgeleyen bir rivayette Rabbinin arşının gölgesi, bir rivayette Rabbinin gölgelediği insanlar diyor. Bunlardan yedi sınıf şöyle. Adil imam Allah'a ibadetle yetişmiş bir genç kalbini İslam'a açmış. Gençliğinde İslamla haşir neşir olmuş, Allahı gençken ibadet, Allahı gençken birlemeye yönelmiş ibadetlerinde kalbini İslam'a bağlamış değerli kardeşlerim. Bizim toplumumuzda daha gençtir yaşlanınca ibadet eder. Zaten ibadet gençken lazım değerli kardeşlerim. Allah katında ibadetin hayırlısı ve salih ise gençken yapılan ibadettir. Onun için gençliğini ibadete bağlamış genç. Kalbi mescitlere bağlı olan adam. Allah için birbirlerini sevmiş olan ve bu sevgi üzerine bir araya gelen, bu sevgi üzerine toplanan, bu sevgi üzerine dağılan müminler. O gün Rabbinin arşının gölgesinde gölgelenecek. Bakın bu kurum, bu Allah için sevme kurumu bütün menfaatlerden ayrı, kalbini menfaat duygularından, ölmekten övülmekten kurtararak, Sırf Allah için bir araya gelen bu insanların makamı Rabbinin gölgesi altında gölgelenme. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o gün dördüncü sınıf olan o insanlar Rabbinin gölgesi altında gölgelenecek. Bundan dolayı değerli kardeşlerim İslam'da oldukça fazla hadisle bu konu zikredilmiştir. Allah için sevmek, Allah için buz etmek, Allah için ziyaretleşmek, Allah için ayrılmak. Çok fazlaca deliller ile zikredilmiştir bu. Diğeri güzel bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde Allah'tan korktuğu için ona yaklaşmayan. Diğeri ise değerli kardeşlerim sadaka verirken sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde riyadan gösterişten şan ve şöhretten insanların onu övmesinden uzaklaşarak Verdiği sadakadır. Bu da Rabbinin arşının gölgesinde gölgelenmeye bir sebeptir. Bakın gizli verilmesi ne kadar önemli sadakanın. Değerli kardeşlerim, ilim ehli şöyle bir yere dikkat çekmiştir. Zekatı neden devlet toplar? Fertlerde toplar ama İslami bir devlet olduğunda yönetim olduğunda zekatı devlet toplar. Sebep ne? İlim ehli şuraya dikkat çekmiştir. Verilen kişiyi Töhemmet altında bırakmamak için zekatı devlet toplar ve dağıtır. Veren kişi kime verdiğini alan kişi de kimden aldığını bilmez. Yani onun için de gizli verilmesi bundan hiçbir övgü, şan, şöhret, makam, gösteriş olmamalıdır değerli kardeşlerim. Ve bunu yapan insanlar da Rabbinin gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insandan biridir. İşte Allah için birbirlerini sevmenin makamına bakın. Hem Rabbin seni seviyor, hem affı üzerine vacip oluyor, hem Rabbinin gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insandan biri oluyorsun. Benim için birbirlerini sevenler nerede? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o gün... Onlar için rahmet edeceğim diyor sahihi Müslim. Muaz radıyallahu gelen bir hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. E, ya Muaz şöyle işittim diyor. Allahu azze ve celle buyurdu ki benim için birbirini severler. Peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği nurdan minderler de oturacaklardır. O gün onlara hiçbir korku yoktur. Değerli kardeşlerim Ebu Hürer radıyallahu anh diyor ki Allah için sevmenin, Allah için bir arada bulunmanın bir faziletiden şehitlerin, nebilerin, rasulların gıpte edeceği, özeneceği bir makam veriliyor. Nedir? Nurdan minderler de otururlar diyor. Tirmizi de rivayet ediliyor. Yine Ebu Hürer'den gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu şöyle buyurmuştur bir adam başka bir köyde bulunan bin din, din kardeşini ziyaret etmek üzere yola çıktı ona Allah'u Azza ve celle bir melek gönderdi senin ondan varmak istediğin yerden bir menfaatin bir çıkarın var mıdır yahut da kastettiğin bir ticaretin var mıdır adam hayır benim sadece Allah için ziyaret edeceğim o kardeşimi ve ben sana Allah'ın gönderdiğim bir haberciyim Rabbim buyurdu ki benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim için bir araya gelenlere benim için birbirini sevenlere onlara benim affım vacip oldu diyor ve benim sevgim onların üzerine hak oldu diyor değerli kardeşlerim. Yine bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman daha, daha da ileri götürecek daha yüce bir makama erdirecek bir şeyden bahsetmiştir. Birinin seven seven iki kişinin en üstünü hangisidir ey Allah'ın Resulü sorusuna hangisi daha fazla severse Allah katında üstünü odur diyor. Enes'ten gelen bir rivayete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam vardı. Ona birisi uğradı. Bunun üzerine adama ya Resulallah ben şu adamı seviyorum dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu niçin seviyorsun dedi. Ondan bir kastın var mıdır dedi. Adam hayır ey Allah Resulü. Ben sadece Allah için seviyorum. Peki ona sevdiğini söyledin mi? Her kim birini seviyorsa ona Allah için sevdiğini söylesin diyor. Aleyhisselatu vesselam. Bu da kalplerde ülfetin oluşmasını, sıcaklığın, yakınlığın oluşmasını sağlar. Değerli kardeşlerim. Müellif şurada böyle bir izah koymuş. Diyor ki birbirlerini sevmek. Neden bu kadar önemli? Müslümanlar birbirlerini sevdikleri zaman bir ittifak oluşur. Birlik beraberlik oluşur. Yan yana olurlar. Dünya üzerinde korktukları şeyden emin olurlar. Ve Allah'u azze ve celle onları dünya üzerinde ihtidar sahibi yapar. Birbirini sevmekten aciz olan, birbirine tahammül gösteremeyen üç kişi bir topluluk haline geldiklerinde Bunların birbirleriyle savaşması gündeme gelir. Bundan dolayı Allah için birbirini sevmenin önemlerinden biri de güç ve iktidar sahibi olmanın yeryüzünde korktuğumuz şeylerden emin, umduğumuz şeylere ulaşmanın yoludur ancak birbirini sevmek. Birbirini sevilmediğinde, birbirini sevdiği için bir araya gelinmediğinde asla ve asla dünya üzerinde güç sahibi olmak mümkün değildir. Yani Dinimizi zelil aşağılık olarak yaşayabildiğimiz kadarını yaşarız. Onun için dünyada ihtidar sahibi olmanın ikinci amacı da Allah için birbirini sevmektir. Allah için buğz etmektir. Muaz radiyallahu anh elini tutup şöyle buyurdu. Ey Muaz vallahi hiç şüphesiz ben seni seviyorum. Ve sonra da sana nasihat ediyorum. Değerli kardeşlerim seven bir insan... Kaybetmekte gördüğü bir kardeşine nasihat etmeli, vaaz etmeli. Onun gönlünü hoş tutacak nasihatlerde bulunmalı. Ey Muaz ben seni seviyorum. Ben kardeşlerimi seveceğim ama görüp tespit edebildiğim bir hatayı işleyecekler. Allah'ı gazaplandırabilecek bir amel de bulunacaklar. Onlara nasihat etmeyeceğim. Bu sevgimiz kuru bir iddia olur. Ey Muaz. Bu hem kötülükten kurtarmakta hem de iyiliği celbetmekte nasihatlaşmak gerekiyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey Muaz vallahi ben seni seviyorum ve sana nasihat ediyorum. Ey Muaz her namazın peşinden Allah'ım bana zikrin, şükrün ve ibadetin için bana yardım et diyor. Ebu Davud ve Nesai'de gelen hadiste. Görüldüğü gibi Muaz'ı seviyor hayra ulaşması için tavsiye ediyor. Yine müellif diyor ki hem şerden korumak hem de daha iyi daha fazla hayra ulaşmak için seven sevdiği kardeşine nasihat etmelidir. Nasihatını da ederken onun durumunu algılayabileceği anlayabileceğiyle şeyleri gözetmelidir. Ve nasihatında onun güzel anlarını yakalamalıdır. Ulu orta onun daha fazla nefsini devreye sokacak şeylerden sakınmalıdır değerli kardeşlerim. İmam Malik'in Muvadda'da Ebu İdris'ten gelen bir hadiste de şöyledir. Dınmaşk Şam Mescidi'ne girdim. Bir de baktım ki orada güler yüzlü bir genç vardı. Etrafında insanlar toplanıp ona sorular sorardı. İhtilafa düştükleri şeyleri ona sorarlardı. O da Allah ve Resulü'ndan cevap vererek aradaki ihtilafları çözerdi. Ben sordum bu kimdir? Dediler ki bu Muaz bin Cebel'dir. Ben sonraki gün daha erken gittim. Sabah namazının vakti girmeden önce gittim. Baktım ki o genç yine orada benden önce davranmış namaza durmuş. Namazını bitirdiğinde ona yaklaştım. Ve ona dedim ki vallahi ben seni seviyorum. Bu şey çok hoşuma gitti Allah. Benim kalbimi ona bağladı. O da bana dedi ki niçin seviyorsun? Ben de dedim ki sadece Allah için seviyorum. O halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyurduğu hadisi sana söyleyeyim. Allah için mi? Evet Allah için. Beni kuşağımdan tutarak kendisine çekti. Ve şöyle dedi. Allah için birbirlerini sevenlere allah Teala buyurdu ki benim için birbirini seven, benim için bir arada oturan, benim için birbirini ziyaret edenlere muhabbetin onların üzerine vacip oldu diyor. Değerli kardeşlerim, yine burada İbn Mesud diyor ki Allah'ın muhabbeti yani Allah onların kalplerine ülfet, sevgi, merhamet, şefkat koyar. Allah kendisi o kullarını sever. Okulların üzerine de Allah'ı sevme muhabbetini koyar. Benim üzerime onların muhabbeti Vacip olduğu anlamı budur diyor. Yani bir, birbirimize karşı Allah yumuşaklık, ihlas, sevgi, saygı koyar. İki, kulların Rabbine karşı muhabbet koyar. Üç, Rabbi de kullarını sever. Demek ki Allah için sevmek, Allah için oturup, Allah için kalkmanın faziletlerinden birisi de bu. Evet, Allah için sevme, Müslüman kardeşim denildiğinde bu birinci başlık aklımıza gelecek. Allah için seveceğiz. Allah için ziyaret edeceğiz, Allah için oturacağız, Allah için kalkacağız, Allah için nasihat edeceğiz. Bu başlıklar yoksa Allah için sevgimiz kısıtlıdır ve azdır. İkinci başlık Müslümanların hayatında Allah için sevmenin tesirine gelince. Bakın nasıl bir tesir bırakır müminlerin? Yanlarında. Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ya, rivayet etti. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sahih-i Müslim hadis. Değerli kardeşlerim bu hadisi şerifte imanla birbirini sevmeyi, ve cennetle müminlerin sevgisini birleştiriyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Değerli kardeşlerim o zaman bizim kuru kelime olarak söylediğimiz Müslüman kardeşimiz seviyoruz. Biz, ben seni seviyorum. Bu kelimelerin içini doldurmak gerekiyor. Evet içi doldurulmayan kelimeler değerli kardeşlerim ancak bu. Kuru bir kelime oluyor. Kuru bir iddia oluyor. Bu da kişiye ne kadar fayda verir? Siz düşünün. Müminler birbirini tutun, tutan bir binanın kerpiçleri gibidir. Onlar birbirlerinden kopmazlar, ayrılmazlar. Onlar birbirlerine şefkatli, merhametli davranırlar. Öfke anında öfkelerini yutunurlar. Müslim. Yine bir hadisi şeriften. Mümin, mümine nispeten bir bedenin uzuvları gibidir. Yani bir bedende baş, göz, kol, el, ayak kulaklar vardır. Ve sahir uzuvlar, müminler birbirlerini tutmadan birbirlerine yakınlıkta bir bedenin uzuvları gibidir. Değerli kardeşlerim bir uzuv ağırdığında diğer uzuvlar nasıl acısını çekiyorsa bir mümin sıkıntıya düştüğünde hepimizin acı çekmesi gerekir. Ona bir hayır ulaştığında hepimizin bundan memnun ve mutlu olmamız gerekir. Ondan bir hayır alındığında tekrar onu, onun hayra kavuşması için Allah'a dua etmemiz gerekir. Evet müminlerin birbirlerine olan tutumu da birbirlerine olan yakınlığı da böyle olmalıdır. Üçüncüsü arkadaşlarına küsmez ve onları terk etmez. Değerli kardeşlerim küsüp arkadaşlarını terk eden bir insan... O arkadaşlarını sevdiğini söylemesi onları kardeş olarak kabul etmiş olması yine çok inandırıcı bir iddia olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birinin işleyeceği ilk hatadan dolayı müminler birbirlerinden ayrılır birbirini terk ederlerse onların bundan önceki beraberlikleri Allah için değildi demek ki bizler imtihan yaşayacağız Rabbimiz kitabında buyuruyor ki sizi birbirinizle imtihan edeceğim eğer bizlerin yaşadığı bir imtihanda belli bir vermiş olduğun mümine bir sıkıntıda yahut da ondan sana gelen bir sıkıntıdan onu terk edip ondan özünü ayırırsan değerli kardeşlerim aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki demek ki bundan önceki beraberliğin Allah için değildi diyor Allah için olsaydı bundan önceki beraberliğin bir imtihanda yahut da bir hatada onu terk etmezdin ondan küsmezdin yine bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır Müslüman kardeşine 3 günden fazla terk etmesi helal olmaz bir araya geldiklerinde yüz çevirir ötekisi selam verirse o günahını üzerinden kaldırmış onun günahını da diğeri yüklenmiş olur biri onu ziyaret eder o da bundan yine yüz çevirirse o ziyaret edip onu bulup selam verenin günahını kaldırmış. Onun günahını da ona yüzünü çeviren yani sırtını dönen üzerine almıştır diyor. Yine Ebu Hüren'den gelen bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyururken işittim diyor. Bir kimsenin bir müminden günden fazla onu terk etmesi ona küs kalması ona kızgın kalması helal değildir. Yine başka bir hadiste dargınlık müddeti uzadıkça ikisinin de günahı artar. Dargınlık süresi uzadıkça ikisine de Allah'ın gazabı artar. Her kim Allah'ın gazabını üzerinden kaldırmak isterse kardeşine üç günden fazla küs kalmasın, özünü de yani bedenini de ondan ayırmasın. ''Birinizle alakayı koparmayınız, birbirlerinize küsmeyiniz, birbirinize buz etmeyiniz, birbirinizin günahlarını araştırmayınız, birbirinizin kusurlarının peşine düşmeyiniz.'' ''Ey Müslümanlar, kardeş olunuz, kardeş, sahih Müslim. Zandan sakınınız, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. İnsanları, insanların ayıplarını araştırmayınız.'' onlara plan program yapmayınız onlar için casusluk yapmayınız onlarla rekabet girmeyiniz rekabete girmeyiniz ey Allah'ın kulları birbirinizi çekiştirmeyiniz birbirinizin günahını araştırmayınız birbirinizin iç halini araştırmayınız ey Allah'ın kulları kardeş olunuz kardeş Buhari Müslim birbirinizi çekememezlik etmeyiniz satın almayacağınız malın fiyatını artırmayınız bir kardeşiniz birinin bir şeyin üzerindeyken Siz devreye girmeyiniz Kardeşinizi Diğerine tercih etmeyiniz Kardeşinize gazaplanmayınız Kardeşinize beddua etmeyiniz Ey Allah'ın kulları Üç günden fazla Kardeşinizi terk etmeyiniz Bukhari Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hadislerinde görüldüğü gibi Mümin asla ona Üç günden fazla küs kalmamalı Bedenini ve özünü ondan ayırmamalı, ona buğz etmemeli, ona gazaplanmamalı. Değerli kardeşlerim kalbimiz bir tane. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki vücutta bir et parçası var. O sağlam ve sağlıklıysa bütün uzuvlar sağlam ve sağlıklı. O hastalıklıysa bütün uzuvlar hastalıklıdır diyor. Şimdi müellif burada şu hadisleri açıyor arka arkaya beş tane hadis rivayet et, naklettik Buhari Müslim'de. Bir mümine buğz eder nefret edersen kalp bir tane sen mümine nefret ve buğz ettiğinde kafire karşı nefret ve buğza yer kalmayacaktır. Kafire göstermen gereken buğzu, nefreti kalbinde onun için ayıracağın yeri bir Müslüman'a harcarsan sen kafire sarf etmen gereken şeyi Müslüman'a yapmış olursun. Bundan dolayı değerli kardeşlerim şirkine şahit olmadığınız, kıble ehli olan bütün müminler kardeşlerimizdir. Bu çatının altında ve bunun dışında olan. İlle bir grup. Bir cemaat, bir topluluk değildir. Değerli kardeşlerim, benim ümmetim 73 fırka olacak. Bu hangi grup? Herhangi bir grup? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bile havzayı Kevser'in başına gelip ateşe dönen, yani 72 dalalette olan gruptan insanlar var. Onun için illa bu biziz, illa bu gruptur diye asla bir iddada bulunmayalım. Bizim duamız, Rabbimiz bizi kurtulacak olan o topluluktan et ve bizi takva ehli kullarına önder kıl diye dua etmeliyiz bundan dolayı burada yahut da başka yerde Allah'a şirk koşmayan namazını terk etmeyen kıble ehli kardeşler hepsi bizim kardeşlerimiz bu hükümlerin hepsini onlara uygulamamız yaşamamız lazım büyük sahabe Ebu Derda şöyle diyor size sadaka ve oruçtan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi İki kişinin arasını bulmanız onları barıştırmanız sevap olarak sizin için nafile oruçtan ve sadakadan daha hayırlıdır bakın iki müslümanın arasını düzeltmek barıştırmak kalplerini ülfet ettirmek sizin için nafile oruçtan ve sadakadan daha hayırlıdır neden çünkü müminlerin ittifak oluşturması Allah'ın dinine hizmette en üst seviyeye çıkar Müminlerin birbirinden ayrılması, dağılması, bozulması bela ve musibet olarak yeter. Çünkü bu gazaba uğrayan Yahudi ve Hristiyanların halidir değerli kardeşlerim. Onlar birbirlerinden dağıldılar, bölündüler, parçalandılar, kalpleri ayrı düştü. Hak kitap, hak din ellerindeyken bölünüp parçaladılar. Bundan dolayı İbn-i Seymiye Rahimullah bölünmek, parçalanmak, gazap etmek, öfkelenmek müminlere karşı Gazap ehlinin işidir diyor. Bu konuda sakın onlara benzemeyiniz. Güç oluşturunuz. Birbirinizden özünüzü ayırmayınız diyor. Onun için değerli kardeşlerim başımıza gelen bu tür davranışlar bu tür şeyler bizim için hem imtihana sebeptir. Hem de değerli kardeşlerim şeytanın bize musallat olmasıdır. Her şeyde terk edilen her amelde iki sebep var. Karşılaştığımız her sıkıntıda iki sebep var. Birisi imtihan, diğeri de değerli kardeşlerin şeytanın musallat olması. Bildiğiniz üzere iki ayeti kerimede benim cennetten çıkmama sebep olan Ademoğlunun önünden, arkasından, sağından, solundan gireceğim. Şükredenlerden bulamayacaksın diyor. Ancak diyor bu ayette, ayetin tefsirinde ondan kurtulmanın yolu Allah'a duadır. Allah'a yalvarmadır. Çünkü diyor üstten giremeyeceğim demiyor. Üstün anlamı da dua ve Allah'a sığınmadır. Diğer bir ayeti kerimede biz ona kötü arkadaşı musallat ederiz. Ağacın özünü kabuğunun sardığı gibi şeytan ve kötü arkadaş ona musallat olur diyor. Bundan da ancak ilimle kurtulur diyor değerli kardeşlerim. Onun için her an uyanık olmalı. Her an Allah'a dua etmeli her an bölünüp parçalanmak ayrılığa düşmekten şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalıyız. Çünkü dua ibadetin özüdür değerli kardeşlerim. Evet. Dördüncüsü hoşgörülü olması ve affedici olması. Taviz verici değil bak. Hoşgörülü olması ve affedici olması. İslam yüce, düzgün, güzel yani dünya üzerinde ulaşılması zor ve güç bir kavramdır dünya üzerinde en güzel şeydir o zaman İslam bu kadar güzel, bu kadar yüce bu kadar ulufsa onu sunma şeklimiz de böyle olmalı, hoşgörülü ve yumuşak olmalı, adama namazı emrediyor sanki döveceğiz orucu emrediyoruz sanki döveceğiz ana babaya itaati emrediyoruz döveceğiz kardeşlerimizden birinin hatasını günahını düzeltmeye çalışıyoruz sanki tekme atıyoruz madem İslam bu kadar yüce bu kadar ulvi bu kadar mükemmel o zaman onun sunumu da güzel olmalı takdimi de güzel olmalı hitabeti de güzel olmalı değerli kardeşlerim adamı dövecek gibi olmamalı gerçek Müslüman kardeşine kısa dahi kızgınlığını içinde tutar öfkesinin gereğini ona yapmaz her öfkenin gereğini yaptığında bil ki sen günde defalarca öfkeleneceksin o zaman defalarca şeytan seni kandıracak Rabbinin şu ayetine kulak vererek öfkeni yenmen gerekmez mi öfkelerini yenerler insanların kusurlarını affederler Allah iyilik yapanları esirger Ali İmran 234 Öfkelerini yer, e, yenerler. Demek ki öfkelenebilirmişiz. Bize saldırıldığında, haksızlık edildiğinde, hatalı bir şey gördüğümüzde, Allah'a ve Resulüne isyan görüldüğünde öfke olabilir. Ama onlar öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını bağışlarlar. Affederler. Allah iyilik yapanları sever. Öfkeyi yenmek Rabbimiz iyilikten bahsediyor. Yani öfkeni yendiğinde iyilik yapmışsın. Affettiğinde iyiliğini bir kat daha güçlendirmişsin. Ve Allah iyilik yapanları sever. Ali İmran 230 der. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadiste belirttiği üzere şeref ve yüceliği ister. Affeden kula Allah onun şerefini yüceltir. Affeden kulun Allah Kalbine huzur ve sükunet koyar. Affetmek Allah'u Azza ve Celle'nin sıfatlarından şanındandır. Her kim bir hatayı affederse Allah da o kulun mahşer günü günahlarını affeder. O kulu huzuruna alır. Der ki kulum sen kul olduğun halde senin gibi bir kulu affettin. Onu azat ettin. ''Bugün senin için de af ve azat vardır. Bense senin Rabbinim. Affedenlerin en hayırlısıyım. Bugün senin için günahlarından azat ve af vardır.'' diyor. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim kim Allah'ın bir kulunu affederse kendi nefsine özüne saldırılardan dolayı Allah'u Azza ve celle de mahşer günü o kulu affediyor. Günahlarından azat edilmiş olarak bağışlıyor. Çünkü affetmek onun şanındandır.'' Onun sıfatlarındandır. Sen kul olarak affedersin de o yüce Rab olarak affı sevmez mi? Bundan dolayı sen her affettiğinde bil ki Rabbin de seni affedecektir. Evet diğeri ise güler yüzlü karşılamak. Değerli kardeşlerim bütün bunlardan sonra Müslümanın temiz kalpli, Güler yüzlü, yumuşak sözlü, tatlı dilli olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde bildirdiği gibi. Müslüman kardeşine güler yüzlü olur. Kardeşi güler yüzle karşılar. İyiliği bile küçümsemez. Küçük iyiliği bile küçümsemez. Onu her haliyle sever. Ona yönelir. Onu kucaklar. Onu gördüğünde musafa eder. İşte bu müminin, diğer mümine karşı sorumluluğudur yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin yüzüne tebessüm sadakadır tirmizi Ali radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste iki Müslüman bir araya gelir de birbirini hatırlarını sorarlarsa Allah onların en güler yüzlüsünü daha çok bağışlar en çok ona yöneleni daha çok mahfret eder iki kişiden de bu ayrıca böyle bir özellik olur değerli kardeşlerim İbn Sa'd tabakasında şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den dönün de dönünce Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh kendisini karşıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girerek iki gözünün ortasını öpüp onu kucaklayıp bağrına bastı. Rabbim, Rabbim hangi güzellik için sevineyim? Hayber'in fethine mi sevineyim? Ali için mi sevineyim diyor. Bakın bir kardeşini bir sahabesini görüyor. Hayber'in fethi kadar seviniyor. Onu kucakladı. Onun iki gözü arasını alnını öptü diyor. Değerli kardeşlerim Allah için kendi nefsimize soralım. Hepimiz biz bir kardeşimizi gördüğümüzde acaba sıkılıyor muyuz? Bir fetih kazanmış kadar seviniyor muyuz? O kardeşimizi görmek bize sıkıntı mı veriyor? mutluluk mu veriyor bunu da kendimize sormalıyız ise onlara nasihat eder onlar zaman zaman nefsine uyup hataya düştüklerinde onları nefisleri hal üzerine bırakmaz onlara nasihat edip ellerinden tutar çünkü bilir ki Allah bugün onu imtihan edip düşürür yarın da beni imtihan ederek düşürür o gün o zaman müminlerin dayanışma günüdür o gün o müminlerin bir arada olma günüdür o gün o müminlerin nasihatlaşma günüdür sadık Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların idarecisi ve bütün Müslümanlar için nasihat edicidir Müslümin rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu din nasihattır kimin için Allah için kimin için Resulü için kimin için Müslümanlar için yani Allah için nasihat Allah hakkında onlara nasihat et. Kimin için? Resulü için. Resul hakkında onlara nasihat et. Kimin için? Mümin için. Mümin'e nasihat et. Mümin'e, müminler için nasihat et. Ona nasihat ederek onu tehlikelerden, yasaklardan, haramlardan zaman zaman imtihan olup da sıkıntıya düştüğü o halden kurtar onu. Cerir bin Abdurrahman şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya Zekat vermeye ve her Müslümana nasihat etmek üzere ben ona beyat ettim. Sahabe namaz kılmaya zekat vermeye her Müslümana nasihat etmek için Allah Resulüne beyat ettim. Yani söz verdim diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde buyurduğu gibi. Kendi için sevdiğini din kardeşi için sevmeyen kişi tam iman etmiş sayılmaz. Bukhari ve Müslim değerli kardeşlerim kendimize neleri istiyoruz kendimiz için neleri celbediyoruz talep ediyoruz o zaman din kardeşimiz içinde aynı şeyleri talep etmeliyiz aynı şeyleri istemeliyiz kalbimizde onlar için onlara ulaşan hayır için bir nifak bir sıkıntı bir keder geldiğinde bunun şeytandan bize geldiğini düşünüp hemen Allah'a sığınmalıyız. Abdest almalıyız, namaza durmalıyız. Şeytan bir daha bizimle bu yönlü uğraşmasın diye onun için dua etmeliyiz değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki günahsız yapılan ağızdan çıkan hiçbir duayı Allah geri çevirmez. Ey Allah Resulü hangi ağız günah işlemez ki? Günahsız bir ağızdan çıkan dua kabul ediliyor ama hangi ağız günah işlemez ki? sen kardeşin için dua edersin sen onun adına günah işlemedin günahsız bir ağızdan ona dua olur o da senin için dua eder o da senin adına günah işlemedin, günahsız bir ağızdan senin için dua olur diyor yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin kardeşinin aynasıdır mümin mümin kardeşine aynalık eder onu korur onu kollar değerli kardeşlerim müminin bir günahını kusurunu, hatasını gördüğünde ifşa mı etmeli? Ona aynalık mı etmeli? Ayna ne demek? Kul ona bakıp hatalarını, yanlışlarını, üzerindeki kusurlarını düzeltmesi demek. Peki biz bir mümine aynalık mı yapacağız? Yoksa onun kusurlarını iyice ifşa mı edeceğiz? Değerli kardeşlerim, İslam dini üç yerde yalan söylemeye ruhsat vermiş. Savaşta kadın ile kocanın arasını düzeltmek için müminlerin arasını düzeltmek için İslam müminlerin arasını düzeltmek onların arasını bulmak için yalana bile ruhsat vermişken biz bir müminin diğer mümine bir haberini götürürken ne yaparız? Bırak onu yumuşatmayı onların arasını düzeltmek için yalanı iyice abartırız. Ve aleyhissalatu vesselam da duyduğu şeyi söylemesi kişiye yalan olarak yeter diyor Buhari Müslim. Evet, yedincisi iyilik ve fedakarlık onun tabi halidir. Mümin mümin kardeşi için iyilik ve fedakarlıkta bulunur. İslam, Müsl İslam Müslüman gençlerin ve büyüklerinin birbirlerine karşı saygı, sevgi İyilik ve fedakarlığı emretmiştir. İmam Müslim'in sahihinde İbn Ömer'den rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyiliğin en iyisi kişinin babasının dostuna yaptığı iyiliktir. Değerli kardeşlerim bırakınız kendiniz dost edindiğiniz kişilere iyilik yapmayı. Ailenizin babanızın dostlarına bile dostunuzun dostlarına bile İyilik yapmakla emrolunmuşuz. Böyle bir şey inşa ettiğimizde bize e, düşman olan topluluğun kısa zamanda bize dost olacağını göreceksiniz. Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer radıyallahu naklettiği bir rivayet şöyledir. Bedevinin birisiyle karşılaştı, ona selam verdi. Sonra bineğinden indi, onu bindirdi. Sonra başındaki sarığı ona verdi, yiyecek ve içeceğini paylaştı. Biz de ona Ömer bin Hattab'a İbni Ömer'e buna neden bu kadar izzet ve ikramda bulundun? Bunlar köylüdür. Daha az şeylerle de mutlu olurdu dedik. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu işittin. İyiliğin en iyisi kişinin babasının dostuna yaptığı iyiliktir. Bu adam da benim babam Ömer'in dostudur dedi. Bakın bineğinden iniyor bindiriyor. Başına güneş geçmesin diye sarığını, yiyeceğini, içeceğini veriyor. Değerli kardeşlerim, baba dostuna. Ya Resulallah, annem ve babam öldükten sonra onlara yapacağım bir iyilik var mıdır? Onlara dua edip, onlar için istihbar da bulun. Vasiyetlerini yerine getir. Onlar için sürekli dua et. Anne ve babanın dostlarıyla dostluğunu kesme. Annenin dostuna ve babanın dostuna iyilikte bulun işte annen ve baban öldükten sonra senin onlara yapacağın iyilik budur diğer bir hadiste aleyhissalatü vesselam dostlarına o derece önem verirdi ki Hatice radıyallahu anh arkadaşlarına bile izzet ve ikramda bulunurdu Ayşe validemiz buyuruyor ki ben Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmazdım sahabenin bir fazileti de bu olan şeyi anlatır aleyhinde ve aleyhinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sitem ederdim. Ey Allah Resulü benim gibi bakire bir eş vermişken hala Hatice diyorsun. Ya Ayşe o salihlerdendi. Ya Ayşe o benim çocuklarımın annesidir. Bırakın diyor Ayşe Valdemiz Hatice yanması. Hatice'nin dostlarına bile iyilikte bulunurdu. Koyun kesip etlerini onlara gönderirdi. Ve onların yemesini sağlardı. İşte aleyhisselatü vesselam öldükten sonra bile bu şekilde dostluğunu ve dostlarına iyiliği devam ettiriyor. İslam yolunda sevgi, nasihat, iyilik ve vefadan ibarettir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim fedakarlık, sevgi, vefa, tevazu, yumuşaklık, Allah için affetmek, Allah için sevmek, Allah için bir arada oturmak, Allah için kalkmak... Bunlar İslam dininde çok büyük yeri olan ve kulun her an karşılaşacağı amellerdir. Dediğimiz gibi hac ömründe bir sefer karşılaşırsın zenginsen. Zekat çok zenginsen yılda bir kez verilsin. Ama bahsedilen bu şeyler her gün her an karşılaşacağın duygulardır. Bundan dolayı bu duyguların kalbinde yer etmesi, kalbin bunları içmesi ve azalarına yansıması gerekir değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu gibi. Kişi kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım etsin. Ey Allah'ın Resulü mazluma yardım ederiz. Düşerse tutup elinden kaldırırız da zalime nasıl yardımcı olacağız? Onu nasihat ederek zulmünden vazgeçirilsin. İşte o kardeşine Yardımcı olmuş olursun diyor Aleyhisselatu vesselam. Diğer bir davranışımızsa kardeşlerimize kardeşlerine karşı yumuşak huylu olmak. Değerli kardeşlerim İslam dini yumuşaklığa çok önem vermiştir. Yumuşaklık bulunduğu her şeyi süsler. Yumuşaklık bulunmayan her şeyi kusurlu kılar diyor Aleyhisselatu vesselam sahihi müslimde. Evet siz Allah katında sevginiz. İnsanların yanında değeriniz faziletiniz olsun istiyorsanız riyadan gösterişten korunun şan şöhret makam mevkiden korunun sadece Müslümanlara yumuşak davranın hayvanlara yumuşak davranın her ciğer taşıyana merhamet edin Allah insanların sevgisini insanların saygısını sizin üzerinize koyar diyor sevgi mi istiyorsun yumuşak huylu ol sevgi mi istiyorsun adaletli ol sevgi mi istiyorsun her ciğer taşıyan canlıya merhametli davran ki Allah mahlukatının insanların sevgisini koysun Enes'ten gelen bir rivayette yumuşak huylu bir kul merhamet ve şefkatli bir kul hata edip tövbe ettiğinde melekler Rabbimiz Rabbimiz bu tanıdığımız bir ses bunu mahfiret et. Şahidiz bu kul salihlerdendir diye melekler senin için istikvar diler. Enes radıyallahu anh'dan yine gelen bir hadiste Efendimiz büyük ahlakları şöyle anlatırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü konuşmaz, lanetçi ve küfürbaz değildi. Biri Birinin yaptığı bir şey hoşuna gitmezse şöyle derdi. Alnı toprak olasıca. Bunun da anlamı şudur. Yani alnı çok fazla secdede kalıp Rabbine çok fazla secde edesice derdi diyor. Bakın kızdığı, öfkelendiği, sevmediği şeye karşı Allah'ın Resulü'nün tutumuna bakın. O lanetçi, küfürbaz, kaba, katı değildi. O birine kızıp hoşlanmadığı bir şeyi gördüğünde alnı toprak olasıca derdi. Bunun da anlamı diyor ki burada müellif, bunun anlamı da çok fazla alnın secdede kalsın. Allah'a çokça seç, secde et anlamındadır diyor. Evet. Yedincisi gıybet etmez. Arkadaş ve kardeşlerini asla arkadan çekiştirmez. Gerçek bir Müslüman, onurlu, izzetli, vakarlı, kişilikli bir insan arkadan gıybet etmez. Ancak hata gördüğü kardeşinin gidip hatasını nasihat eder. Hatalı haber taşındığında hatayı Düzeltir. Ama asla onun gıybetini etmez. Çünkü bilir ki Rabbinin kitabında şu ayet vardır. Kimse kimseyi çekiştirmezsin. <gülüyor> Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksindiniz değil mi? Allah'tan sakının. Allah tövbe edenleri, tövbeleri daima kabul eder. Hucurat Suresi 13. Değerli kardeşlerim görüldüğü gibi gıybeti Rabbimiz ölü kardeşinin etini yeme gibi zikretmiş ve Allah kullarını bu gıybetten sakındırmıştır değerli kardeşlerim. Gıybetin ne olduğunu bilir misiniz diyor aleyhissalatü vesselam. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu kardeşinin hoşlanmadığı bir şeyi arkasından yad etmen gıybettir. Peki ya ey Allah Resulü söylediğim şey onda varsa bu da gıybet midir? Aleyhisselatu vesselam annen hasretine yansın. Söylediği şeyi söylemen gıybet, söylemediği şeyi söylemense iftiradır diyor. Bakın şeytan hep bizi kandırır. Ya o gelsin yanında da söylüyorum, bunu söyledi diyor. Peki söylediği şeydir zaten gıybet, söylememiş olsa iftira olur mu? Bundan dolayı değerli kardeşlerim cemaati topluluğu gıybetten korumalıyız. Ben gıybete alışır, gıybeti yaygınlaştırır. Bir kardeşimin gıybetini edersen beni seven mümin kardeşlerimde bu kişilik olmaya başlar. Fıtratları bozulur bunlar da gıybet etmeye başlar. O zaman her Müslüman öyle düşünmeli. Gıybet sade benimle kalmaz. Ben gıybet ederken benim yanımda olan çevremde olan insanların fıtratını bozarım onlar da gıybete alışır ve Müslüman topluluğu içerisinde gıybet yaygınlaşır gider. Bundan dolayı gıybetten sakınmak gerekiyor. Aleyhisselatu Vesselam'a şöyle sorar ey Allah'ın Resulü biz konuştuklarımızdan da hesaba çekilir miyiz? Annen hasretine yansın. Bundan başka şeyler mi hesaba çekileceksiniz? Tirmizi rivayet ediyor. Yani biz konuştuğumuzdan da hesaba çekilir miyiz? Sorusuna annen hasretine yansın. Başka neden hesaba çekilirsin ki? diyor. Bir başka hadis-i şerifte iki dudağın arası diline, iki bacağın arası uzvuna e, garanti verene ben de cenneti garanti veririm diyor. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Sekizincisi münakaşa, rahatsız edici şaka vesaire. Bunlardan mümin kardeşi için sakınır. Gerçek Müslüman ahlakından biri de kardeşine karşı bitmeyen münakaşalardan, sert davranışlardan, rahatsız edici şaka ve tavırlardan <gülüyor> sakınır. Bilir ki benim bu şakam bu kardeşime zarar verir. Yanlış anlar kalbinde sıkıntı oluşturur. Bundan dolayı o kardeşine karşı kaba, rahatsız edici şaka yahut da rahatsız edici tavırlarda bulunmaz. Kardeşinle mücadele etme. Şaka ve şaka da olsa yapma. Yani hoşlanmadığı, sevmediği şakayı yapma. Yerine getiremeyeceğin bir sözü de verme diyor. Buhari'de gelen bir rivayette değerli kardeşlerim. Dokuzuncusu, kardeşini kendine tercih eder. Var mıyız böyle? Kardeşini kendine tercih etme. Bu ilk asırda olan sahabenin meziyeti. Ama Rabbimiz de Bizlerin onlar gibi iman etmemizi istiyor. Sizin gibi iman etmedikçe Allah onların imanını kabul etmez diyor. Değerli kardeşlerim Bedir'de 3 tane yaralı. Ağır yaralı. Sahabenin birisi çıkarmış su içiyor. Yaralının biri su diye nida ediyor. Bakın çöl ortasında susuzluktan savaştan çok fazla su sayan sahabe su içmek üzereyken su diye isteyen kardeşine götürüyor suyu. Biraz sonra ölmek üzere bir insan suyu eline alıyor. Tam içeceği an biraz ötede bir Müslüman bir sahabe daha su diye nida ediyor. Yaralı işaret ediyor ona götür diyor. Subhanallah. Bu ayaktaki sahabe ikinciye götürüyor. İkincisi suyu alıyor tam içmek üzere. Bir başkası su diye nida ediyor. Bu ikinci de ona işaret ediyor ona götür diyor. Sahabe sonuncusuna geldiğinde bir bakıyor şehit olmuş. Bari ikincisi içsin diyor ona koşuyor bir bakıyor şehit olmuş en baştakine koşuyor o da şehit olmuş. Değerli kardeşlerim sadeye bakın ölmek üzere olduğu an en çok isteyebileceği bir şey su onu kendi içmiyor da kardeşine işaret ediyor. Kardeşini kendi nefsine tercih etmeli. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki müminden başkasını arkadaş edinme müttakilerin dışındaki kimselere yemeğini yedirme kendi nefsin için istediğini kardeşin için de iste onlar için hayır ve duada bulun onlar için gözyaşı dök evet bu bizde ne kadar Ebu Davut ve Tirmizi Ali radıyallahu anh şu sözü de buna çok güzel açıklık vermiştir bir rivayette iki ölçek yemeğin tarafından kardeşine sunulmuş Ali radıyallahu an da bunu getirmiştir ve Ali radıyallahu anh'dan bu istenince bütün yemeğini onlara vermiştir ve kendisi yemeği yememiştir ve görüldüğü üzere değerli kardeşlerim sahabede bu oldukça ileri derecedeydi kardeşini kendi nefsine tercih etmek Mekke'den Medine'ye hicret eden kişiler malları yok açlar sahabe Allah Resulü tarafından birbirine kardeşler yapılır. Sahabenin birisi bir kardeşini alır evine götürür. Yiyecek hiçbir şey yok. Çocukların içeceği süt var. Hanımına der ki çocukları erkenden yatır. Sütü de ısıt misafirimiz var. Bir rivayette de lambaları karart. Yani o bizim yemediğimizi aç kaldığımızı fark etmesin. Ve sütü o misafirin önüne koyar. Kendileri ve çocukları aç sabahlar. Bunun üzerine haklarında ayet iner değerli kardeşlerim. Onlar kendi nefislerine kardeşlerin nefislerini tercih ettiler diye bu konuda ayet iner. Muaviye radıyallahu zamanında denizde harbi, eh, harp edilirken geminin Ebu Eyyam Ensara gelmesiyle bağlandı. Öyle yanımıza geldi ve davetine icabet etti ve şöyle dedi. Ben sizin davetinize icabet ettim. Gemimi de geminize bağladım. Çünkü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki davete icabet ediniz. Ben oruçlu olduğum halde yemeğinizi yiyeceğim. Nafile oruç tutuyormuş ee, ve e, Aleyhisselatu vesselamın hadisi gereği davetinize icabet edeceğim ve yemeğinizi de yiyeceğim diyor. Yemeklerin kötüsüne e, gelenin geri çevrilmesi, yemeklerin sofraların en kötüsü geleni geri çevirmek. E, çağrıldı, çağrılan şeye çağrılan şeyi vermemek davete icabet etmeyen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a asi olmuştur. Her kim bir kardeşini davet eder de davete icabet etmezse Allah'a ve Resuluna isyan etmiştir diyor. Yine Aleyhisselatu Vesselam. Evet. Kardeşinin arkasından dua eder. Evet Müslümanın son şiarı da kardeşinin arkasından dua eder. Gecenin bir kısmında kalkıp kardeşi için dua edip gözyaşı döker. Bırakınız diyor kardeşi için günümüzde ki bu 600 sene önce yazılan bir Risale'den alınma. Günümüzdeki insanlar kendisine dua etmekten acizken kardeşi için dua etmeleri ne kadardır diyor. Evet şimdi kendimize soralım. Gecenin bir kısmında kendimiz için bile dua etmekten acizken kardeşlerimize ne kadar dua edebiliyoruz? Allahu alem. Yine Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki müminin mümine duası haktır. Ömer radıyallahu an gelerek ümre için Aleyhisselatu vesselamdan izin ister. Aleyhisselatu vesselam buna izin verir ve şöyle der: Ya Ömer, duanızla bizi mahrum bırakmayınız. Bize de dua ediniz. Evet, yine hac'a gitmek istiyorum. Bana izin ver. Aleyhissalatü Vesselam'da şöyle buyurur. Müslüman kişinin kardeşinin arkasından yapacağı dua kabul olunur. Bizi de duanızla anınız bize dua ediniz aleyhissalatü vesselam sahabesinden dua istiyor Ömer radıyallahu diyor ki aleyhissalatü vesselam bunu söyleyince ben o kadar mutlu oldum ki o anda dünyadaki en mutlu insanlardandım çünkü her kim diyor bir mümin kardeşine dua ederse Allah'u azze ve celle onun başına melek görevlendirerek yaptığı duanın misliyle dua eden kardeşine meleklerde amin sana da bir katı daha fazla diye ona dua ederler. Şimdi meleklerin bize dua etmesini istiyorsak biz de yeryüzündeki kardeşlerimize dua edelim değerli kardeşlerim. Evet bunları yapmayan insanlar, bunlardan sakınan insanlar evet ne kadar kardeşlik, ne kadar birbirlerini seviyorlar bu da tartışılır. Şimdi okuduğumuz ayet ve hadislerin başlığına gelince kardeşliği içine alan, 28 tane cüz var. Bunlardan ne kadarını yerine getiriyorsak o kadar kardeşliğe değer veriyoruz. Ne kadarını da terk ediyorsak o kadar da kardeşlikten ayrı kalıyoruz. Kardeşim ve seveyim dedi, diyen kişi sevdiğini söylemesi lazım. Kardeşim ve seveyim dediği kişiye nasihat etmesi lazım. Kardeşim ve seviyorum dediği kişiyi ziyaret etmesi lazım. Kardeşim ve seviyorum dediği kişiyi bir araya gelip beraber oturmalar lazım. Kardeşim ve seviyorum dediği kişi bu imandandır. Kardeşim ve seviyorum demek cennete girmeye vesiledir. Sevgi acımak, merhamet etmek, sıcak davranmaktır. Sevgi küsmemek ve onu terk etmemektir. Sevgi zandan sakınmak, dilini ona karşı korumaktır. Sevgi gıybet etmemektir. Sevgi ayıplarını araştırmamaktır. Sevgi Hakir görmemektir Sevgi affetmektir Sevgi güler yüzle karşılamak Onu bağrına basmaktır Sevgi kendisi için istediğini Kardeşi için de istemektir Sevgi vefadır Sevgi fedakarlıktır Sevgi kardeşini sevmen Davetine icabet etmendir Sevgi iyiliği küçümsememendir Velev ki dananın bir kulağı dahi olsa Sevgi kardeşini nefsine tercih etmendir Sevgi tokalaşman, kucaklaşman, hasbihal halini ve hatrini sormandır. Sevgi nasihatlaşmaktır. Sevgi terk etmemektir. Sevgi yumuşak davranmaktır. Sevgi gıybetini etmemektir. Sevgi cömert ve ikramda bulunmaktır. Sevgi kardeşinin arkasından dua etmektir. Sevgi Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenmeye sebeptir. Sevgi Allah'ın da seni sevmesine sebeptir. Sevgi davetine icabet etmektir. Evet değerli kardeşlerim eğer biz bu başlıkları yerine getiriyorsak gerçekten onu kardeş olarak mümin olarak kabul ediyoruz ve seviyoruz anlamındadır. Eğer bunları yerine getiremiyorsak da ne kadarını getiriyorsak o kadar kardeşliğimiz ve sevgimiz vardır. Allahu Azze ve Celle okuduğumuz ayet ve hadislerin gereğince. Yaşamamızı nasip etsin, bizden razı olsun, cennetin yollarını bize kolaylaştırsın ve bizi ve ümmeti Muhammed'i mahfret etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.